Takva. Takva Ta means righteousness or as it is sometimes called, fear of Allah. Takva iyilik ve doğruluktur. Başka bir deyimle Allah korkusudur. Bir kimsenin takva sahibi olması demek, daima söz ve hareketlerinde azami dikkat ve özen gösteren kimse demektir aynı diken ve çalı dolu araziyi de vücudunu sıyrıt ve yaralanmadan korumaya çalışan insan gibi. Takva sahibi insanlar, Allah'ın iyi veya kötü her şeyi bilip gördüğüne yakinen yani kalben iman ederler ve bu yüzden her zaman doğrulukla davranmaya özen gösterirler. Gayba yani Görünmeyen aleme iman eder, namazlarını kılar, zekat verir ve tasaddukta bulunurlar. Yani Allah rızası için sadaka verirler. Ahitlerine, söz ve yeminlerine sadık kalır, daima sabırlı olurlar. En yakın, en büyük acı ve belalar karşısında bile. Ve bunun sebebi ölümden sonraki hayatın gerçek bir vaat oluşuna olan güvenleridir. Böylece bu dünyanın tehlikelerinden yani tuzaklarından kaçar, uzak dururlar. Ve gerçek yarının ufkuna, onun şafağına hazırlanırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakının. Herkes yarınına ne hazırladığına baksın. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınsın. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.